Dünya nimetlerinden yararlanmak ahiret nimetlerini azaltır mı hocam? Azaltmaz. Demiş. Asla azaltmaz. Allah dünyadaki bütün nimetleri bizim için var etmiş. Araf suresinde açık evet. seçik Cenab-ı Hak bunu bize bildiriyor. Dünya nimetlerinden kafirlerde faydalanıyor. Ahiret nimetleri ise sadece müminlere mahsut. Onun için biz Namazda selam vermeden önce Bakara Suresinin 201. ayetini dua niyetiyle okuyoruz ki bu ayet-i kirmeyi Peygamberimiz dua niyetiyle en çok okumuştur. Rabbena âtine fi dünya haseneten ve fi lârette haseneten. Yarabbi bize hem dünya, dünyada hem da, hem da iyilik güzellik nimetler lütfeyle, ahirette de iyilik güzellikler ve nimetler lütfeyle diyor. Dolayısıyla dünya nimetleri de bizim için, ahiret nimetleri de bizim için helalinden olmak şartıyla, haram olmamak kaydıyla... Dünyanın nimetlerinden müminler istedikleri kadar istifade edebilir. Bu ahiretteki nimetlerin azalmasına asla e, sebep olmaz.